Efendim yeniden merhabalar, uzun bir ara diyeceğim ama bir haftalık bir geçmişi var aramızın. Bir haftalık bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Radyo Havan'dasınız, Hasbihal programında program yapımcınız ve sonucunuz ben Cüneyt Gülen. Güzel bir haftayı geride bırakmışsanız yeni bir haftaya da güzelliklerle başlamanızı temenni ediyoruz. Üstelik buna da yardımcı oluyoruz çünkü... E, büyük bir çoğunluğunuzun özellikle internetten takip e, edenlerin ya da interneti takip edenlerin mutlaka en az bir kez göz ge gezdirdikleri bir çalışmadan bahsedeceğiz. Ve bu çalışmayı yaratanlarla bugün e, sizleri bir araya getireceğiz. Onlarla güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Önce kendilerinden bir bahsedelim. E, sevgili Fırat, burada Fırat Çavaş. Merhaba. E, hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum iyiyim. <gülüyor> Ve... E, tayfun var. Evet. Tayfun <gülüyor> ismini unuttuk. <kusura> <gülüyor> Yok hiç önemli değil. Ee, tayfun bizimle beraber Hı -hı. çalışmaya gelince e, divane aşık gibi de dolanırım yollarda. Hiç böyle, <gülüyor> hiç böyle dinlemediğiniz bir çalışma. Mutlaka e, gerek Facebook'ta gerek YouTube'da gerek Dailymotion gibi e, görüntü paylaşım sitelerinde i̇nternette rastlayabileceğiniz. Kısaca, evet. evet evet internette e, rastlayabileceğiniz çok değişik ve Türkiye'de yapılan ilk kez yapılan bir çalışma işte onun aslında bugün hem biraz sohbetini yapacağız doğa için biraz konuşacağız. Vesaire vesaire pek çok şey paylaşacağız. Önce fıratla başlayalım Fırat aslında çok genç olmasına rağmen, rağmen pek çok başarılı işe de imza atmış. Hem bir ses mühendisi diyeceğim. Peki. bir yanlışlık evet. <gülüyor> bir yanlışlık olduğunu zannetmiyorum Mühendislik de... yanlış oluyor aslında çünkü onun için kimya fizik gibi dersler almak gerekiyor teknisyeni Ses teknesi, yeni. Ses teknesi peki. Ses teknesini ee, ama son derece başarılı olduğunu yaptığı işlerden biliyoruz. Biraz sonra işleri sayarız size. Tamam. Bunun yanında bir de o çok O kadar uzun mu program? İyi iyi bir müzisyen o kadar <gülüyor> uzun. O kadar uzun merak etmeyin. Eee da kesip kesme aralarda tamam. bir şey yaparız ekleriz. Ee, önce Fırat'ı bir tanıyalım istiyorum. Dinleyicilerimize de tanıtalım istiyorum. Ee, uzundur müzikle uğraşıyorsun bunu biliyoruz ama e, nereden başladı? Nereye doğru gidiyor bu yolculuk? Yani 1978 doğumluyum ben, İstanbul doğumluyum. Yaşıtız. Öyle mi? Öyle. <gülüyor> yani. Gençiz yani. genç tabii ki. 9 yaşından beri işte piyano çalıyorum. Sonra gitar çalmaya başladım lise yıllarında daha doğrusu ortaokul. Ondan sonra bas gitara geçtim. Böyle devam ediyor. Arada şarkı da söylüyorum ama Tayfun pek bilmez. <gülüyor> <Biz> İyi <niye> bilmiyorum. <gülüyor> Baya söylüyorsun yani. Okulda işte sesle ilgilenmeye başladım, stüdyo çalışmalarıyla ilgilenmeye başladım. Hı hı. Oradan böyle post prodüksiyona gittim, ses tasarımı gibi işler. Aslında ses ve videoyla, görüntüyle ilgili her şeyi yapmaya çalışıyorum. Tam olarak müzik demeyelim yani. E, sadece müzik değil o zaman, bu yaşamın içerisinde e, biraz görsele de yer var yani. Yani son, biz yıllar önce bir klip çekmiştik. Ben askere gitmeden önce <gülüyor> Blue diye bir grubun, o da bir boy band bir parçasında klip çekmiştik. Yani fotoğraf makinesiyle çekmiştik o klibi. Ben öyle montaj blogunu kurcalarken öyle bir klip ortaya çıktı. Oradan sonra böyle video macerası başladı. Ama zaten liseden beri ben grafik de yaptığım için. Annem de grafikerdir. Onun için hani bir gösterliğe zaten bir şey vardı da video yoktu. E, zemini hazırdı aslında. Onun üzerine. Yani hazırmış. Böyle, mi? Ben de sonra orada anladım? <gülüyor> <gülüyor> <Hazır oldun> Hasbelkader <gülüyor> bir video gelmiş yerleşmiş oldu. <gülüyor> evet. Peki e, Tayfun'u da tanıyalım istiyorum. Ben de 1979 İstanbul'da onluyum. Ee, yani müzeye... 19 yaşımda gitar çalarak başladım. Yani enstrüman çalmaya gitar çalarak başladım ama onun öncesinde ilkokuldan itibaren okul korolarında e, müzik hayatım başlamıştı. Hatta ilkokul birden yani, okuma bayramında ilkokul öğretmenim <gülüyor> keşfetmişti yani öyle söyleyeyim. E, onun dışında e, bir bankacılık geçmişim var. Özel bir bankada çalıştım bir 9 sene. Müzikle ikisi beraber gidiyordu bir dönem. Sonra 2007 yılında istifa ettim. Müzikle gitmedi baktınız. Yok müzikten yani istifa etti. <gülüyor> <gülüyor> müzikten de Yok canım. Yok canım hayır. Zannettim evet. yani istifa etmiş olsaydı. Hayır o... canım müzikten istifa edilmez zaten. ya Ölünce evet. biter müzik yani. Aynen. <gülüyor> bu şekilde gitti. çeşitli gruplarda çaldım. İşte Fırat'la beraber yıllardır sahneyi paylaşıyoruz. Bas gitar çalıyor e, sahnede. Sağolsun Fırat yardımcı oluyor bize. Böyle bu şekilde. Ee, divane Aşık gibi türküsüne geleceğiz ama orada açılışı Hı -hı. E, senle yapıyorlar tarihinde. Evet. Yani gitarla e, sen başlıyorsun. E, hı hı. Türküyle, yani sözlerle devam ediyorsun. Hı hı. Ondan sonra işte bütün grubun katıldığı kısım hı hı. geliyor. Hı hı. Bu o, bir şey midir hani? E, kıyak mıdır? Kıyak mıdır, evet. <gülüyor> yani onunla ilgili Hiçbir <gülüyor> fikrim yok. Fırat yaptı. Ne Hayır, şöyle oldu. Biz bunu daha önce katıldığımız programlarda falan da işte Fırat da e, değindi o konuya. Ben de söyledim. Hani türkü ben baştan sona söyledim. Çaldım. İşte gitarlarını çaldım. Sonra işte çağırdık arkadaşları. Fırat herkesi teker teker çağırdı. İşte herkes bir kısım arkadaş söylemek istediği bölümü söyledi. Sesinin daha uygun olduğu bölümü söyledi. Bir kısım arkadaşı da Fırat yönlendirdi. Sen burayı söyle vesaire gibi. Kırpa kırpa işte en son en başta kaldık yani. İlk <gülüyor> <gülüyor> Tayfun söylemişti zaten. Öyle devam yani. etti. Ha, ilk söyleyen Tayfun. Tesadüfi sonra. yani başta olması aslında. Öyle bir Tabii özel bir yeri yok. yönetmen yardımcısı da olduğu için... Hakkıydı falan. <gülüyor> Peki aslında soracağım sorulardan bir tanesine de böyle bir durumda şey aldım, cevap aldım. Hı -hı. Çünkü herkes bu türküyü tamamen söyledi mi diye soracaktım. Hı -hı. Bu sorunun ilgilisi sen diye düşünüyordum ama Tayfun alım zaten yönetmen yardımcısı o da. Peki şarkıyı yine baştan sona söyleyenler kimlerdi? Yani Tayfun'un dışında zannediyorum bunu yine baştan sona söyleyen ve sizin kırpıp kırpıp aldığınız yerler oldu baştan sonra sadece Tayfun söyledi. Herkes nereye söyleyecek bir ne parça trafiği otursun diye. Hani en çok söyleyen yine şey oldu. Hani kıta 4 kıta, kıta bu parça. Bir kıtayı söylediler. Oradan yine biz kesip miştik ama sonlara doğru 20 30. kişiden sonra hani gerçekten bir cümle söyleyip gitti insanlar. Hatta e, Emir Yaşar Eskişehir'den sadece bir cümleyi söylemek için gitti geldi yani. O kadar yolu Büyük. Evet, şehirden geldi ya, sağ olsun. Kırmadı. <gülüyor> Peki e, neden divane aşık gibi? Yani bu çalışmayı yaparken bunu seçmenin özel bir nedeni var mı? Tayfun. Tayfun. Evet. Karadeniz'de olduğu için mi? <gülüyor> ya torpil geçmek maksatlı bir şey değil ya. Yani <gülüyor> Ama hep kapılar buraya çıkıyor. <gülüyor> yani öyle bir yani, çıktı şimdi <gülüyor> orada. Fırat bana ilk bahsetti işte e, projeden. Hatta telefonda geçti konuşması. Daha önceden yapılmış bir proje var zaten dünya üzerinde Playing for Change diye Stand By Me şarkısı evet, evet, By Me. ben de izlemiştim Fırat da izlemişti Fırat onlarla mailleşmiş, işte onlardan izin de almış İzini aldıktan sonra aslında kafasında proje varmış İzin de aldıktan sonra o taraftan bana telefon etti Bahsetti ya yapabilir miyiz diyor Tabii ki dedim güzel olur O saniye telefonda düşündük hani sesli düşündük Hangi şarkıyı ya da hangi türküyü yapalım Aklıma bu türkü geldi. Hem hani memleketimin Trabzon olması tabii ki şey. E bunda bir etkendir. Bir de sahnede de yıllarca zaten biz bu türküyü söylüyorduk. E herkes de çok güzel eşlik ediyordu. Çok güzel eleştiriler alıyorduk, tepkiler alıyorduk. İnsanların sevdiği bir türkü. Yani Trabzonlu olan olmayan herkesin sevdiği çok güzel bir türkü. Maçkalı Hasan Tunç'a ait bir türkü. Evet. E orada yani biraz da tesadüfi bir şekilde o türkü çıktı. Öyle başladık. Ben e, ilk dinlediğimde şey şeydi algıladım e, Karadeniz Türküsü seçilmesinin özellikle Karadeniz Türküsü seçilmesinin kazımdan başlayan bir e, kazım koyuncudan başlayan bir Karadeniz müziği e, sevgisi var son dönemlerde hı hı. onun da etkisi olabileceğini düşünmüştüm ama burada seçim tamamen e, free yani özgür e, böyle bir şey düşünmeden ya yapılmış. Koyuncu bu kadar büyüyecek diye bilmiyorduk aslında hani büyürse hani telif hakkında da bir şey olmasın hani anonim bir parça seçelim mesela. diye düşündük. Biz anonim sanıyorduk internet Değil. sitesinde öyle yazıyor ama aslında Maçkalı Hasan Tunç'un parçası Bunda Ersan Özcan uyandırdı bizi Kalan Hı -hı. müzikteymiş biz de gittik onlardan konuştuk izin aldık Hasan Saltık da kullanmamıza izin verdi böyle e, Zaten de, şey de, ticari amaçlı kullanılmayacağı için bir telif hakkı e, talep ediliyor mu böyle durumlarda? Yine de izin almak gerekiyor yani ya. yani. Yani Sonuçta <gülüyor> yazılı herkes, bir izin gerekiyor Şey, e, İlegal yani her şey yazılı izinli <gülüyor> Önce de yani aldı. ticari olarak kullanılabileceğini dair bile bir şey verdiler yani yazılı izin verdiler aslında. Ha, süper. Yani. Yani ona kadar verdiler sağ olsunlar hani çok yardımcı oldu Esinli. Hasan Bey Hasan e, Saltık zaten şey bu anlamda e, çok da esirgemiyor bu tip Hakikaten o e, eskinin biraz daha gün yüzüne çıkması konusunda da son derece yardımsever özellikle gençlere e, bu konuda çok yardım ediyor. Sanıyorum sizden sonra da epey e, kuşak ondan faydalanacak. İkinci parti Çok... için de onunla konuştuk. Giymiş bir arşi var. Ha onu soracağım. İkinci bir eser e, hazırlanıyor. Yani çalışmalar başladı yavaştan. Tabii eseri sorsam şimdi. Söylemeyiz. söylemeyiz. <gülüyor> Söylemezsiniz ama yine bir türkü mü olacak bu? Evet. Yine bir türkü. E, Tayfun türkü söylüyor mu? Yoksa sadece burada bir eşlik mi e, etti? Yani sahnede... E, Zaman zaman istek geldikçe söylüyorum Karadeniz türküleri de söylüyorum söylüyorum onun dışında Ege türküleri de söylerim işte yani çeşitli türküler söylüyorum tabii ama genel olarak sahnedeki e, da türkü az bir kısmı teşkil ediyor öyle söyleyeyim hı hı. Ee, biraz daha şey pop ya da alternatif pop rock otarsız İşte Jip's Kings İspanyolca. Hay şey de var. Tabii tabii yabancı da var. O zaman geniş bir repertuar Çok var. geniş. Peki. <gülüyor> Her telden. <gülüyor> ee, şimdi bu kadar türküden konuşmuşken ben e, bu e, eseri de artık dinletelim derim. Çünkü çok merak edildiği gibi şu an bizi ilk kez dinleyenler bu çalışmanın ne menen bir şey olduğunu merak ettikleri gibi. E, bununla beraber e, belki ilk kez dinleyecekler. Ve büyük bir ihtimalle hoşunuza gidecek. Ben e, sevmeyecek bir insan olabileceğini düşünmüyorum. 49 ayrı sanatçı yanlış hatırlamıyorum değil mi reklamı aslında 45, iki kuş, mi? bir sinek ve bir kediyle sanatçıdan sayalım <gülüyor> 49 olur evet orada bir de kedi vardı kedi Şeyde var şeyleri saymıyoruz ama arkadan geçen işte araçlar minibüsler onların içindeki insanları saymıyoruz <gülüyor> o zaman epey gelişmek sayalım kadar valla aslında bir denemek lazım Peki, 45 yani. kişiyle söylenmiş 45 kişi. bir e, divane aşık gibi Dolanirum yollarda dinleyeceksiniz hemen ardından beraberiz Aşık gibi da dolanırım yollarda. Tivane aşık gibi da dolanırım yollarda. Kız senin sebebini, yar senin sebebini. Kaldım İstanbul'lar da, kaldım İstanbul. Kız senin sebebini. Yar senunse de bunu da kaldım istanbul'da kaldım istanbul'da <Gülüyor> Bir kerecik istesin Baban beni babamdan da Bir kerecik istesin Der misin? Oy kız da Alsam habu şahı. Alsam habu Ey kız sende der misin? Oy kız sende Der, der Alsam habu Alsam Maçkada buluşalım, maçkada buluşalım. Efendim 45 kişiden dinlediğiniz ilk e, türküydü bence. E, Divane Aşik gibi de dolanırım yollarda. Belki hani böyle operalarda filan dinlenmiş olabilir. Öyle korolarda filan e, türküler ama... ...bu çağdaş yorumla, çağdaş Hı -hı. versiyonla yapılan ilk çalışma... ...45 ayrı kişinin e, ses verdiği, soluk verdiği, renk kattığı... Şimdi e, tabii projeye gelelim. Proje kısmında e, kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Nereden çıktı? Yani türkü hakkında aslında e, epey söylenecek şey var belki daha ama burada e, projenin de e, ya da yapın kısmının da e, önemi olduğunu düşünüyorum. Nereden çıktı? Sorunun özü bu. Nereden çıktı? Aslında yani siz de radyoya böyle, ben radyocu olacağım diye başlamamışsınız. Her şeyi oynayarak eğlenerek başlıyor. Aynen sonuçta. Ben zaten videoyla uğraşmayı seviyordum. Bu da büyük bir fısattı yani video ile uğraşıp kesip biçmekle. Öyle başladı aslında eğlenelim diye başladı. Playing for Change'den gördüğümüz bir şey. Hı hı. Sadece internete alacaktık biz bunu. Daha sonra başladı proje yavaş yavaş. Sonra Murat Evgin bizi o da geldi söyledi sağ olsun. Ya bu proje güzel oluyor bunu devam ettin diye bir şey yapınca biz de olan. Gerçekten güzel olacak galiba direkt çıkarsa. Yani ya Tayfun'la hep konuşuyorduk ya patlayacak proje ya da hiçbir şey olmayacak öyle Facebook'ta internette gelen bir şey olacak gelecek. ya da hemen kaldırılacak diye düşündük. Daha sonra ağaçlar.net internet sitesiyle e, onlarla konuştuk. Onda Bildenöz Enerji sahibi annem olur. Bunu anlayıp nereden nereye sıkıştıracağımızı <şaşırıyorum. gülüyor> En başta annen desem ne çok kızıyor. Ne yapacağım şimdi? Bildenöz Enerji. Enerji hanımefendiyle <gülüyor> Doğa için Çal isminde o buldu. Ağaçlar.net evet, Ağaçlar sitesiyle NET beraber meselesi. yaptığınız Tam ortak bir çalışma oldu. bünyesinde olan bir proje yani her şeyi ortak kararı veriyoruz zaten. Onlar zaten bir sürü şey yapıyorlar da bunlardı. yaptığı bir proje oldu. Doğa için çalalım dedik. Bunu parçayı yaptık 45 kişiyle beraber. Ee, İstanbul'da oldu bütün çekimler. Onu soracak mı? Ama olmaz böyle sorularımı önce, önceden sorularımı <gülüyor> cevaplıyorsunuz. <gülüyor> Ki şeydir ama genelde şu ana kadar katıldığınız yerlerde de zaten benzer sorularla karşılaşıyorsunuz muhakkak ama hı hı. E, tabii her yerde bir de bunu cevaplamak var. Şimdi şeyi soracaktım mesela bunu ama onun dışında benim sormayı istediğim başka bir şey daha var ki bu da e, hani bağlantı kuruluyor mu? Örneğin Doğa için Çal e, bir Karadeniz türküsü e benim aklıma hemen şey geliyor. Ee, işte Karadeniz'de sahil yollarının yapımıyla ilgili e, pek çok eylem olduğu işte insanlar seslerini duyurmaya çalıştılar vesaire vesaire buna atfen bir şey yapılmış olabilir miydi diye düşündüm ee, ama bunların hiçbiriyle bağlantılı değil anladığım kadarıyla Peki. Yani bu proje sadece dikkat çekmek amacıyla yapılıyor hı hı. yani söyleyecek lafları olanlar doğa dernekleri var seslerini duyuramıyorlar sürekli sesimizi duyuramıyoruz diyorlar biz de bak dikkat çekiyoruz söyleyeceğiniz ne varsa söyleyin hı hı. amacımız bu Okay. Yani Doğa İçin Çal'da asıl amaç doğa ya, ile ilgilenen çekmek, evet. insanların e, söyleyeceklerini söyle, söylemelerini sağlayarak hı -hı, en azından. Hı -hı, Çünkü hı -hı. evet gündeme de geliyor aslında böyle Doğa İçin Çal dediğinizde e, bir anda insanlarda bir şimşek çakıyor. E, ne oluyor ya filan deyip kendilerini hı -hı, bir soruyorlar. Hı -hı. Çünkü ben ilk de e, şeyi projenin ismini okuduğumda Doğa İçin Çal hatta Facebook'tan bir arkadaşım paylaştı benimle. İlk dinlediğimde zaten ben şeyim ne oluyorum ben ya <gülüyor> hakikaten öyle yani bu, bu siz buradasınız diye değil tabi tabi ama gerçekten <gülüyor> <gülüyor> yok, gerçekten öyle yani ilk dinlediğimde benim tüylerim diken diken oldu ismini okuyunca da işte benim aklımdan buna benzer pek çok soru geçti acaba ne olabilir ne olabilir ne olabilir ama görüyoruz ki e, tek bir hani doğa ile ilgili tek bir alana sığdırılmıyor bu kesinlikle peki yani klişe geliyor zaten bana işte Orman yapmak için şurayı yaptık, yani bu projeyi yaptık, şunu yap. Yani bu sadece dikkat çekmek için yapılmış bir şey. Zaten herkes onu yapıyor zaten. Doğaya dikkat çek. Yani ki de yapıldım. ağaçların arasında da ilk gibi şeyin başlangıcını öyle çektik ama evet. dikkat ederseniz hep şehirde çekilmiş ve ağaçlar arkadan gözükür. Evet evet. O da aslında ağaçların ne kadar az olduğunu gösteriyor. Şeydi şimdi mesela Ersan'ın çekimi. Zamatar ormanı arkaya <gülüyor> ama orda şey yok ha çekilmiş ağaçları arkaya aldınız orada dedi <gülüyor> çekimler orman gibi bir yer dedi ya koşu yolunda Valideba korusu var Hı -hı. hatta Hı -hı. ağaçlar nokta netin logosunun olduğu ağaçtır o şekilen ağaç. Ee, ağaç o ağacın altında çektik <gülüyor> ha evet bir şarkı evet bir ağacın, altında, ağacın bir de tabii şey tabii. sahil kenarı falan vardı birler Erkan'ın sahilde yani Kabataş parkında deniz kenarında vapurlar falan geçiyor böyle Hepsini bir arada mı çekip çıkardınız? Hayır. Yoksa herkes şey. Yok. E, Ersan'la sen aynı gün mü yaptınız mesela? Hayır, hayır. Yani hatta benim aslında iki çekim oldu. Sonra <gülüyor> çekimi değiştirdik biz biraz şeydi. Hani ışık kötüydü falan. Sonra... Güzel çıkmadı diye. Yok, e tabii yönetmen yardımcı olunca. Yok <gülüyor> e, orada şu, şu oldu. E, i̇şte Vildan Hanım da e, konuştuğumuzda e, şey söyledik. E, Ağaçlar.net'te projeye dahil olduktan sonra. Çünkü ilk başladığımızda ilk benim çekimler yapılmıştı normalde. E, o zamanlar doğa için çal ismi olmadığı için hani Fırat'ın da söylediği gibi eğlenmek maksatlı yapılmış bir şey olduğu için o çekimleri yaptık. Ama e, sonrasında nokta netle ilişkilendirilince bu ortak bir proje haline getirilince Wildan e, Hanım'la da oturup konuştuğumuzda dedik ki hani o ağacın e, altında çekelim ki o logo da zaten orada belirgin Ağaçlar olsun. Ağaçlar.net'in logosu var bir tane Hı -hı. ağaç. O da valide korusundaki ağaç. Oradan Meşhur bir ağaç zaten. orada. Klipte zaten şey oluyor. Sakız ağacı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey zaten öyle bir şey oldu. o yeşil logoda ağaç zaten. Aynen öyle evet, ağacı, ağacın kendisine evet. dönüyor. Evet, ben anladım. şey dedim hatta orada ne güzel logo ile oturtmuşlar filan niye? <gülüyor> yok, ya o logonun o logo kendisi. O o ağaç zaten yani evet. aslında. <gülüyor> Peki eee... Şimdi tekrar e, Fırat'a döneceğim. Fırat'ın müzisyen kimliğinden az önce bahsettik. E, pek çok sanatçıyla beraber çalışmış bir isim aynı zamanda. Hmm. İşte Feridun Düzağaç'tan Sibel hiç çalmadım. kadar Sibel Tüzün'e. <gülüyor> işte en son Ay ben Ayça. E, Ay Ayça Işıldar, Özlem Türay onlar Mahşeri Cümmüş'ün ki oyuncusu. E, evet, evet. Anında <gülüyor> Gördü show'dan tanışıyoruz onlarla. İki sene orada çaldım zaten. Öyle bir grubumuz var aslında bize. İsmini bulamadık ama Öfa diye bir şeyiz söylüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, Mahşeri çalıyorsunuz ama. Yani Şeyde anlı bir arkada... görüntü şovda çalıyorduk Mahşe başka bir şey. Otradı anlı cümüş. görüntü şov <gülüyor> pardon. Orada şey, çalıyorduk. Televizyon Öyle programı. Bir daha önce ilk parçamız şeydi hey Beşliydi. Üçümüzün yaptığı parça o da yine bir cover'dı. Sonra Karaçalı'yı yaptık Ayben'de düet yapıldı o da. Ama Karaçalı çok enteresan çok değişik. Yani ben bir albümde bul bulunabilir diye düşünmüştüm <gülüyor> ama <gülüyor> bu da yine albüm çalışması değil. Sadece eğlenmek için başlıyor şey. <gülüyor> <gülüyor> Siz de beğeniyorsunuz. Tamam, yeterli zaten. zaten ya. Eğlenmek güzel vakit geçirmek. Yani. Şey güzeldi orada Ayça sen ve diğer arkadaş Özlem. Özlem. Üçünüzün mikrofon başında durup da işte <gülüyor> koy. Ko <gülüyor> <gülüyor> o saniye çok güldüm ben ilk izlediğimde. Evet. Eğlenmek için yapınca bir şeyler yani yolunu buluyor. Su akar yolunu bulur falan. Yani. Amacı oluşuyor yani. zaten. Aynen. Yani doğa için çada ticari bir şey değil zaten. Burada Ayben'in bir destek olma durumunu söz konusu yoksa da projenin içinde mi? Sadece Şeyde, düet içinde. Işte yani ekstra dışarıdan gelmiş bir dahaki parçalarda olmadı o. Zaten hı hı. Bir daha, aslında bir parça daha aldık bu sefer beste yaptık ama onu zaten daha şey yapamadık. Ee, gün yüzüne çıkarttık. Yapılmadı Yapalım. henüz. Peki e, şu anda e, siz herhangi bir yerde herhangi bir programda devam ediyor musunuz? Ama şey anında görüntü show şu, şu an bitti bildi, şu bildi an yok, evet. bildiğim kadarıyla. Bu da çok de ama ya. Vallahi Acayip eğlenceliydi. Siz her yere eğlenceden başlıyorsunuz. Ha, ne yapalım? <gülüyor> Peki. E, Şu an çalıyoruz ama Üsküdar'da. Üsküdar'da Salacak'ta. Beraber. Mekan evet, ismi evet. verelim mi? Vermeyelim mi? Tabii tabii verelim. Verelim. Siz isteyenler olur Seraglio hatta. isimli bir mekan e, Salacak'ta. Aslında yıllardır var olan bir mekandı. 2006 senesinde kapanmıştı. E, yeniden açıldı. Farklı bir yerde açıldı. Yine Salacak'ta ama biraz daha harem... Otogar'ına yakın bir yerde açıldı. Çok güzel bir Topkapı Deniz manzaralı Sarayı. bir yer. Kesinlikle Topkapı Sarayı'na varıncaya saat kadar, kadar saat... evet görülüyor. Misafir etmek ister misiniz? Benim tabii ki tabii, <gülüyor> ki tabii ki <gülüyor> tabii ki memnuniyetle. Ne demek? Cumartesi <gülüyor> geceleri saat 11'de sahne alıyoruz orada. Yine tarz, rock hmm. mı? Her, her tarz, şey var. Her şey, şey var. Her yani sanat müziği de var. E, türkü de var. E, pop da var. Güncel pop da var. Eski pop şarkılardan da var. 90'lar, 80'ler. Mesela bayağı geniş yani, aşırı Tabii tabii tabi, rock şarkılar da var. İşte dediğim gibi Jipsy Kings, İspanyolca şarkılar da var. Her şey var yani. Bildiğinden mi? İspanyolca biliyor musun yani? Bilmiyorum ama ezber, ezberledikleri. Ya. Tabii yani çoğu sanatçı da öyle söylüyordur. Hani <gülüyor> bildiğinden söylemiyordur. İspanyolca, İspanyolcam yok ama e, alıp sözlerini yazıp ezberliyorum sonuçta. Işte. Dinliyorum. Şey. E, Ayben'den, Ayça'dan ve Özlem Ayça Işıldar, Özlem Türay diyeyim ben buradan. Peki. <gülüyor> ee, Özlem Türay ve Ayça Işıldar'la beraber Ayben evet. diyelim diyelimiz buna. Sevgili Hı -hı. E, Fırat Çavaş burada bas gitar çalıyor. Evet, o da çok mi? değişik bir... Yani en azından benim daha önce görmediğim bir teknik şöyle. <gülüyor> tamam. Ee, şey mi? <gülüyor> slap slap deniyor En baştaki ha, Bağlamada intro. bir şelpe tekniği vardı ha, mesela. Yani. Ona benzer bir evet, şey gibi. Evet, evet. Peki. Ee, Ayben, Ayça ve Özlem. E artık üçlü diyeceğiz yani Hı -hı. o düetten Hı -hı. filan çıktı. Üçüne birden mal oldu. Karaçalı gibi girdin aramıza bu da Tekirdağ yöre şey Trakya yöresinden bir evet. türküydü evet. benim Trakya bildiğim türküsü. kadarıyla. Hı -hı. E, al kızını koy çuvala, salla salla vurdu duvara. Evet. E, ben <gülüyor> bunu Sen ilk dinledim şey damatlar aklıma geldi. E, ilk hani dinlediğinizde pek böyle bir anlam yükleyemiyorsunuz ama sonra sonra birkaç kere dinlediğinizde o kaynağıma aynen tam bu damatlar için yapılmış bir eser diye ah, öyle değil parçandı ama ay ben de çok güzel söz yazdı ona hani hikayeyi aslında ay ben oluşturdu yani güzel çok Oturtu güzel yazdı o, o da oraya yani. hiç oturmuş ee... hiç konuşmadığımız halde Güzel söz yazmış. Aynen ama aynen o da Ayben'le oraya girmiş He. peki. Ee, evet efendim siz bu sefer Trakya'ya götürüyoruz. Karadeniz'den alacağız. Yine e, Frat Çavaş'ın e, parmağının bulunduğu bir eser. E, Ayben, Ay, Ayben, Ayça ve e, Özlem bizimle beraber olacaklar. Karaçalı gibi girdin aramıza dinleyeceğiz. Hadi. sen koy çubala sallasa salla vur duvara sallasa salla vur duvara alt kızını koy çubala alt kızını koy çubala sallasa salla vur duvara sallasa salla vur duvara Ucuna şaşırır, yer kendini yer Kızını da yer yer Ona sorsan haklıdır belki yer yer Gına gelir adama kar adam Adamın sesine <gülüyor> burası salla salla vur duvara vur. salla salla vur duvara ay ben al, ayça Özlem ha. ha ha al kızını, kızını koy çuvala vurdu bana kaynana kara çalı gibi araya gir ama pek kıymetli bu muhteremah kızı beş para etmez ki salla ve bu rekem biçer bu kara diken gelip keşar araya girene para Replik seçer cihazına gelenü söyler be salla gitsin kızını vurdu bana da bu kavga bitsin al kızını Al kızını koy çuvala al kızını koy çuvala salla salla vur duvara salla salla duvara al kızını koy çuvala al kızını koy çuvala salla salla vur duvara salla salla duvara al kızını koy çuvala salla salla vur duvara Ayben'in biraz da sözleriyle beraber anlam yüklediği bir eser oldu. damatları atfen <gülüyor> dinlemiş olduğumuz bir çalışmaydı. Ee, aslında çok eğlenceli, çok keyifli bir çalışmaydı. Dediğim gibi e, az önce de şey demiştin. Biz hep böyle eğlence için başlıyoruz ama sonra, sonra alıyor başını gidiyor. Evet. Peki e, yine şeye dönelim. Divane Aşık gibiye dönelim, Doğa Çinçala dönelim. Oradan aslında aklımda kalan birkaç sorun var e, Paylaşmayı hı. istedim ki orada çok e, ünlü isimler de var. Hı hı. E, örneğin Serdar Öztopu gördüm ben, e, Murat Evgin'i gördüm ki zannediyorum biraz kankalığınız var. <gülüyor> Murat Evgeni. Yok mu? Asper kadar ya. tanıştık filan. Arkadaş. Ya yani. Bu projesi sayesinde baya bir görüştük bol bol ama ya severim yani kendim. Öncesi yok mu? Yani ben de radyo programı yapıyordum bir ara. Orada benim konuğumdu. Aslında ilk tanışmamız oradan. Hangi radyo diye ben şimdi meraktayım. Yurt dışında Florida Türk Radyosu diye. Aynı ha Florida Türk Radyosu. Şey, benim yolladığım, banttan yolladığım bir programdı o da. 15 program oldu. Öyle tanıştık ondan sonra bayağı şey oldu. Bu Amerika'da yayın yapan bir Süper. Peki... Ee... Tamam kankam tamam. <gülüyor> <gülüyor> e, onun dışında Serdar Öztop'tan bahsettik. Bir de... Ee... Aslı var. Aslıvan evet Aslıyla Özlem tekrar o projede hmm. de var zaten Divan Aşık gibi de Can Şengün var Emrah projesi var. Emrah Karaca var bu ordan. Emrah Oğulları. Karaca? Solisti Emrah şey, Cem Karacaoğlu. Cem Karacaoğlu Karaca Karaca evet. Unutmayalım başka başka Emir Yaşar var. Yakında ünlü olacak. Yani genelde <gülüyor> ya ünlü insanlar var ya da yakında ünlü çıkacak insanlar var. Evet. Ersan mesela bunlar Ersan Ersan evet Artık Ersan Özcan yani. yakında yakında dediğim herhalde sonbaharda falan. Esmaer var. Sesi de e, çok enteresan, böyle garip, boğuldu ama çok hoş. Evet. O Dinlenir bir ses. 19 yaşına kadar Ersan Trabzon'da yaşadı. Ersan'ın şöyle de bir durumu var. Onu da ben buradan söyleyeyim. Trabzonspor'un e, o şampiyon olduğu yıllarda e, o efsane kadroda yer alan işte Kadir Özcan'ın olduğu aslında. Ne? Tabii tabii milli futbolcu babası yani tanımayan yoktur o dönemin futbol severler arasında. Yani yaşı 40 civarı olanlar bilirler. bilirler. Kadir Özcan'ı 40'ın üzerinde olanlar daha doğru söyle söyleyeyim. Ee, Trabzonspor'da oynamış, Galatasaray'da oynamış. Şu anda Kartalspor'un teknik direktörü babası. Onun oğludur. Ben de Ersanlı Çengelköy Musiki Cemiyeti'nden tanışıyorum. Yani 2002 yılında e, beraber e, gitar dersi alıyorduk onunla. Orada tanıştım. Çok da samimi olduk. İyi de bir arkadaşım. Hatta projede ben çağırmıştım. Eğlencesini yapacağımız için işte dediğim gibi Fırat'la aynı sokakta oturuyorlardı fakat tanışmıyorlardı. Yani evlerinin arası elli metre yani birbirlerini tanımıyorlar ama Fırat'a söyledim ya hani Divane Aşık gibi türküsünü yapacaksak kesin gelsin Ersan. F şey de bilmiyordu Fırat, evet. Fırat da bilmiyordu. Fırat da bilmediği için biraz teleddütle de yaklaştı acaba nasıl söyleyebilir mi falan. Hani ben biliyorum ama nasıl söylediğini. Ersan Çok geldi bir söyledi de. zaten. Koptuk hepimiz. <gülüyor> e şimdi düşünün ki bir radyo programında da ya Ersan çok iyi falan diye bir şey övgü alıyorsunuz. İyi varmış Ersan'la. Ersan tabii ki olmaz olmaz. Ersan'ın dışında 44 isim daha var. İkisi sizsiniz gerçi ama hı hı. bu diğer 42 ismi toparlamak zor olmadı mı? Bir de herkes zannediyorum İstanbul'da değildi. Yani bir Emir Eskişehir'den de. Yani oradan gidip geldi ama genelde herkes benim. Amerika'dan ama o da İstanbul'daydı zaten. Aha. Genelde hepsi benim arkadaşımdı zaten. Hı hı. Yani çağırdım geldiler şöyle şey olmadı Hatta hani arkadaşlarım tükende bir <gülüyor> gibi tanımadığım insanlar da geldi yani Bir sürü insan geldi Genelde benim arkadaş çevremden Çevre sizden zaten. Yani belki 5-6 kişiyle bu proje sayesinde tanıştım Bir de şey zaten ya böyle diyorum İşte Aytaş Bayladı, Yiğit Özdemir, Aydınç Kişin Bu arkadaşlar da bizim zaten bu cumartesi gecesi yıllardır beraber sahne aldığımız arkadaşlardı Onlar da hani o vasıtayla zaten projenin içine dahil olmuş oldular onun dışındakiler de zaten Fırat'ın, çoğun Fırat'ın tanıdığı arkadaşlar. Bu Ama bu 45 kişi olacak diye yola çıkılmış bir proje değil. Ee, yok tamam aslında olacak. 26, 28, ha bitirelim mi artık falan derken. 45 ben de en son, son durdu dedik. 41 <gülüyor> kere maşallah diyip 41'de bitecek de yine de 45 e Ama beni çağırmadınız yani. işte ben ne gelmiş olsaydım. Evet, yok 46 oluyordu. ben ne gelmiş olsaydım. <gülüyor> evet. 40'ta falan niye? <gülüyor> Zaten o, şeyde durduk. Hani yer kalmadı durduk. <gülüyor> yani Yoksa devam gelecek. Söyleyecek herkes. Yani sözleri belli. Metronom belli parçanın. Sözler belli. Ha şey belli. Yani artık söyleyecek yer kalmayınca durduk. Ya bir şey değil orada iki defa söyleyenler falan var ama aynı abi. İsimlerin gözüktüğü yerler de önemli. Onun bir saniyesi var çünkü. Yani i̇nsanların okuması için bir saniye orada kalması gerekiyor. Herkes adına ben görünüyor ya. Çok yakın yani herkesin görünme süresi. Yok, çok benim. rahat zaten. Şeylerde isimlerin Hı -hı. falan da okunma kısmı çok rahat. Bazı bir rahatlan... şey yaptılar ama ya Fırat beni çok az göstermişsin falan diye istemedenler oldu. Yok canım ben çoğunun yok, ismini yok, oldu, çok oldu. rahatlıkla okudum. Hatta aklımda kalan kim vardı? Kutsal. Kutsal diye biri vardı en son Hı -hı. mesela. O, Hı -hı. Onu bile okudum yani orada o arada. Ama mesela genelde herkes aynı sürede kalıyor yani. Şey, Aslı da aynı kalıyor. Hı -hı. Mehmet Canlı Murat Evgin'de Genelde hep şey, aynı. Zaten bir ayıcılık olduğunu düşünmüyorum. Yani orada en uzun e, belki bir şey gitar solusu vardı. O da Serdar oysopundu. O da Aha. yine metronomla bilmem neyle falan olması gerektiği için belki de o kadar uzundu. Evet. Ama onun dışında herkes yerli yerindeydi ben bana göre. Hiç böyle beğenmeyenler oluyor. Beni az gösterdin falan filan. E diye. bilmiyorum. Şimdi o, bir sonraki ya. herkesi memnun etmek de zaten zor. E, tabii canım söyleyeyim. yani zor. Herkesi memnun etmek zor. O arkadaşlar dediğince ama... haklıdır zaten. Yani. Kendi ben... haklıydı. Ben burada konuyu devam et. <gülüyor> <gülüyor> Zorlar. Tamam. <O> arkadaşlar <gülüyor> da buradan ne yani? Neyse, ee, o zaman canları da yanları sağ olsun ya. Bizim tabii ki vermiyoruz. Demek ki yanlış insanları da böyle projeye katıyormuşuz bazen. Ama zaten şey burada amaç e, orada görünüp e, bir oradan bir noktaya çıkmak değil herhalde. Doğa Çünkü... için olduğunu tabii... Aynen. Anlatmak gerekiyor insanlara ya da onların anlaması gerekiyor. Aynen yani bu bir proje ise bu projenin neresinden tutsam kardır. Ben az önce e, sitenize girdim şöyle az önce dedim e, Hı -hı. bundan önce defalarca kere girdim. Ama az önce girdiğinde bir şey daha fark ettim ki bir başvuru linki var orada. Hı -hı. Yani doğa için bizimle beraber söylemek Tabii. ister misiniz diye bir bölümde koymuşsunuz. Ben kendi adıma ben de onu doldurdum. Hı -hı. E, sizden de şimdi şey bekliyorum bir kıyak bekliyorum falan. Siz <gülüyor> <dedi> de <o. gülüyor> <gülüyor> Ama daha yeni gönderdim. Yok biz sitenin gelmedi. <gülüyor> biz sitenin şifrelerini unuttuk, giremiyoruz oraya bakamıyoruz. <gülüyor> Problem değil o zaman ben direkt yayında size. <gülüyor> hepsini, hepsini de okuyoruz ayrıca. Hepsi bizim şehit bezimizde var. Herkes ulaşabiliyoruz yani ihtiyaç halinde. Bu da tabii önemli. Ee, bu şekilde yeni projede e, sizinle beraber olmak isteyen insanların da size ulaşmasını sağlıyorsunuz. Biraz siteden de bahsedelim bu aşamadayken. Doğaistincal.com internet Hı -hı. sitesi. Yani Ağaçlar.net'in forumuna da gidiliyor oradan. Aktif site aynı zamanda yani sürekli e, hareket halinde olan bir pist. Tabii pisti. şu an günde beş bin kişi falan giriyor. Doğaçınçal.com internet sitesi. Hı hı. Peki e, günde kaç tane bu şekilde talep alıyorsunuz? Ben de sizinle söylemek istiyorum diyen yani kaç kişi var ortalama? İlk zamanlar çoktu ama buralar biraz yavaşladı yine ortalama 15-20 civarında şey geliyor. Günlük geliyor mu bu, bu aralar? Şim. Yani eskiden 60 70 100, 100, 150 Hı hı. Yalnız bu ciddi rakam tabii yani böyle 20 kişiyle falan başlayıp da. Tabi 45 kişiyle bitirilen bir projede bir günde 60, bir günde 15 kişinin geliyor o tabii geliyor o zaten devam edecek. aman yani ikinci parça olacak üçüncü dördüncü herkesin tabii burada yer veremeyeceğiz bütün başvuranları ama diğer projelerde olabilirler. Hı hı. Herkesin hala ya şansı. Kimse var. darılmasın yani o yüzden. Yani Cüneyt lütfen darılma. <gülüyor> Yoksa ben artık hani kıyak bekliyorum. Sen hayır sen de değil. <gülüyor> ee, Suat'ı alabilirsiniz. O, e, kötü söylüyor ama idare eder görüntüden kurtarıyor. <gülüyor> Peki e, yine Tayfun'a dönelim. Tayfun e, müzikal anlamda bir e, altyapı var. E, sahne Sahneye çıkıyor vesaire vesaire Ama e, bir albüm yok henüz. Albüm yok. Albümün çalışması var ufaktan. Benim yani kendime ait bestelerim var. 50 Demolar civarında. Demolar falan mı? Yani demo da var ama baya hani, albüm kaydı gibi yapılmış kayıtlar da var. Ee, hani zamanı gelince onları mutlaka değerlendireceğim tabii ki. Şu an biraz erken diye düşünüyorum. Hani şu kriz ortamında albüm çıkartmak ne kadar mantıklıdır onu bilmiyorum ama ee, onun dışında e, yakın zamanda inşallah e, bilinen sanatçıların albümlerinde de şarkılarım olacaktır. Aa, süper. <gülüyor> ee, şarkılarım derken bestelerde yapıyorsun. Tabii tabii benim yani e, Bir kısmının sözümüzü müziği bana ait. Bir kısmının e, sözleri. Ortopedi doktoru bir arkadaşım var ki ben onun sözlerine gerçekten çok güveniyorum. Bence şu an... Türkiye'nin en iyi söz yazarlarından ama henüz bilinmiyor. <gülüyor> Ömer Naci Ergin adı. Hatta Fırat'a Ömer Aksu diyor. <gülüyor> Ömer Aksu. <gülüyor> Sezen Aksu, Sezen Aksu. Ben <gülüyor> Çünkü yani makina gibi. Feci yani anlatamam. Bilmen, şey yapman lazım. Yani, okuman Bakmak lazım sözleri. Gelsin, hatır, hatır, hatır. Peki. E, bir gün artık böyle. İnşallah kısmet. E, besteler, sözler bir araya geldiğinde bir gün seni de dinlemek için salacağı geldiğimizde. Tamam. Yani kendi şarkılarımdan da zaman zaman söylüyorum sahnede. Aa süper. Hı -hı. E, ama bunun yanında yaptığın çalışmalar da var. Az önce söylediğim gibi kayıtlar da var. Hı -hı. Ben bunlardan bir tanesini e, dinleyicilerimize buluşturmayı istiyorum. ve Ömer Aksu filan deyince Hı -hı. Sezen Aksu gülümse <gülüyor> e, yine senin yorum очку ç relâkin uyanık子 Güllerim Soldu. Pardon Güllerim meyin. Soldu. soldu. Erçin, evet. O da çok güzel bir şarkıdır. Gülümsel albümünde zaten yanlış hatırlamıyorsam. Sanırım o albümde ya da bir önceki albüm. ikisinden biri tam Gülümsele hatırlamıyorum. Gülümse olması lazım. Olabilir. Çünkü direkt onunla bağlantı kurduğum için Hı -hı. E, Güllerim Soldu Kaldırımlarda Gonca Yüklü evet. Dalları ayaz Vurdu. Çok güzel bir şarkıdır. Senin yorumunla ben buluşturalım istiyorum. Hı -hı. Bu e, yine internet e, ortamında yapılmış. Yapılmış işte e, gezen bir video gibi aslında. Aytaç e, Bayla'da bizim klipte de zaten e, ilk gitar solo yatan klasik gitar solo atan arkadaşımız. Onunla beraber yapmıştık. Onun e, evindeki home stüdyoda. E, o kayıt yani eğlencesine yine yapılmış bir şeydi. <gülüyor> <Peki>. Sahnede söylediğimiz <gülüyor> şarkıları zaman zaman biz stüdyoda da söyleyip işte bir şekilde e, internete koyup var. Yani dinlemek isteyen arkadaşlar fikir edinmek için insanların e, bizim programımızla ilgili, repertuarımızla ilgili fikir edinmesini sağlayacak birkaç örnek diyelim. Peki. O örneklerden biri o zaman hmm. güllerim soldu kaldırımlarda. Bu güzel şarkının hemen ardından e, beraberiz. Artık yavaş yavaş da toparlanma zamanı geliyor zannediyorum. Suatçım daha var mı? Var. Daha az. Peki. Daha var. Efendim Güllerim Soldu dinledik Sezen Aksu şarkısıydı. Sevgili Tayfun'un yorumuyla e, sizlerle buluşturmuş olduk. E, yine bu e, Divane Aşık gibi yani Doğaçin Çal e, projesinde e, yer alan Aytaç Bayladı'yla beraber yapmış olduğunuz bir çalışmaydı. Bunu da hatırlattıktan sonra artık programın sonuna geldik. E, toparlamaya başlayalım diyorum ki e, Fırat'la aslında hemen... E, aslında şey e, kapatmadan önce benim özellikle bahsetmek istediğim bir şey var. Genç yetenekli bir müzisyen dedik, ses e, teknik anlamında ses teknikeri <gülüyor> Toparlayamadım yani. Ses te diyelim. teknisyeni yani, e dedik sevdim. ama e Fırat öyle boş bir adam değil. Niye boş bir çok adam? Dans ederim falan. Aa yok canım <gülüyor> onun dışında e sesle ilgili e neredesin Firuze? Hı -hı. Filminin e, ses, ses tasarımını. tasarımı sende. Bir de Yedik Kocalı hürümüzün ses Yedi tasarımı Kocalı bu aralar vizyonda. Şey yeni geldi o da vizyona. Hı -hı. E, o da e, senin yaptığın bir çalışmaydı. Hı -hı. E, aslında şunlardan da küçük küçük bahsedelim. Bunlar e, yani ses tasarımı derken burada ne yapıyorsun ve filmle ilgili e, nasıl bir... Yani filmde olması gereken sesler var atıyorum. Kuş sesi yoksa filmde onlar sonradan ekleniyor. Kuş sesi, ağaç şey, sesi, yok telefon çalıyor, adamın ayak sesleri Burun çekiyor, y hapşırıyor. Yemek yerken yemek yerken da öyle, <gülüyor> Yani filmde olması gereken ama olmayan seslerin tekrar kaydedilip filme konması. O şeyleri i̇şte. ses tasarımları bu şekilde. Hı hı. Onun olmadığı sesler yani orada. Yani daha sonra konması gereken hı hı. sesler, müzikle bir ilgisi yok yani. Anladım. Yani onları tabii filmden bağımsız başka ortamlarda çekip mi tabii kaydedip oraya yerleştiriyorsunuz? Sü süper Zor o da herhalde ya. Yani tek tek böyle adımları falan örneğin evet. sayılacak, <gülüyor> saniyesi tutulacak vesaire gibi. Peki e, o zaman Yedik kocalı Hürmüz'ü izlerken mutlaka Fırat'ı da şöyle bir selamlayın çünkü oradaki e, dinlediğiniz efektlerin e, tamamı Fırat'ın elinden evet. geçti. Ee, ve gelelim Tayfun. Tayfun e, yine müzikal anlamda e, sahne çalışmaları devam eden Hı -hı, bir evet. insan. Ve en son e, Salacak'ta bir yerden bahsetmiştik. Oradan Hı -hı, tekrar evet. bahsedelim isterim. Seraglio mekanının adı. Ee, ben geleceğim yakın zamanda. Bekliyorum. <gülüyor> Dediğim gibi çok eski bir mekandı. Ve Anadolu Yakası'nın en iyi e, gece kulüplerinden biriydi. Barlarından biriydi öyle söyleyeyim. Hatta eski yeri bin kişilikti. Ve her cumartesi bin kişi, bin, bin iki yüz kişi e, doldururduk orayı. Ee, yeniden açıldı. Şimdi biraz daha ufak e, yeni yeri ama manzarası çok güzel. Ee, geçtiğimiz hafta açıldı hatta geçtiğimiz cumartesi açıldı. Resmi açılışı henüz yapılmadı ama yani faaliyete girdi. Ocak ayında sanırım resmi açılış yapacağız. Ee, her cumartesi oradayız dediğim gibi sahnede Fırat da var, Aytaş da var, ee, klipten arkadaşlar Yiğit var, Yiğit Özdemir, ee, Aydınç kişim var davulda. Ee, güzel eğlenceli bir repertuar var. Eğlenceli saatler bekliyor insanları. <gülüyor> <gülüyor> Pardon ee, Ve gelelim Fırat'a Ben buraya Ay gelmişken ben yine lafını keseyim <gülüyor> Ezdacılar Odası'nın Radyosu burası evet. Eczan Teyzem de ezdacı benim O da bu projede olacaktı ama yani Benim müzik yeteneğim tabii ki annem babamdan dünyaya geldim ama Büyük ihtimal teyzemden aldım o da, Evet olayı. kesinlikle o Her türlü enstrümanı çalar eder O da söyleyecekti parçada Müjgan Akar adı onda Evet bu olan selam söylüyorum. Ya ikinci parçada inşallah olacak o da. O zaman Müjgen Hanım'la zannediyorum aynı parçada, aynı çalışmada yer alacağız. Ve <gülüyor> <gülüyor> kendime de bir pay çıkaracağım burada. <gülüyor> De ki e, tabii Müjgan Hanım da eczacıysa şu dönem eczacıların yaşadıklarından hayli hayli. O da hı hı, e, nasibini hı. almış durumdadır. Hı hı. E, ona da bir geçmiş olsun. Hatta onunla beraber şu anda bizi dinleyen tüm eczacılara geçmiş olsun dileklerimizi <gülüyor> evet, de. Evet. iletelim bu vesileyle. E, tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok güzel, edin. çok keyifli sohbetti. Bu arada lafınızı bölüyorum. Bizim de teşekkür <gülüyor> böyle etmek böyle. istediğimiz projeye tabii. emeği geçen insanlar var. Onların da isimlerini burada e, söylemekte fayda var diye düşünüyorum. E, 45 müzisyen... yani Bizi çıktık 43 müzisyen arkadaşa gerçekten çok teşekkür ediyoruz hiç kırmadılar bizi ve işte Fırat'ın tek telefonuyla ya da tek mesajıyla geldiler yardımcı oldular onun dışında şarkının masteringini Barış Büyük yaptı ki Türkiye'nin en büyük mix mastering üst adıdır kendisi dinlediğimiz albümlerin çoğunluğu onun elinden geçer. Ee, Hasan Salta zaten teşekkür ettik bize çok yardımcı oldu. Ben buradan Wildaöfenerji özellikle çok teşekkür ediyorum projenin bu hale gelmesini sağlayan insanlardan biri. Sayıkladığımız hepsi hiçbir ticari amaç olmadan tamamen. Evet kesinlikle, kesinlikle. gönüllü olarak bu Hı. işe destek verdiler. Ee, onun dışında işte Aşlar.net internet sitesi ona çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir de kameramızın sahibi. Semra Blake ve Oral Esen. Hı hı, evet. Ya onlar ee, kameralarını vermeseler herhalde. Bu klip çekilemezdi. Evet, aynen öyle. Ee, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ee, unuttuğumuz isimler varsa bizi affetsinler çünkü çok fazla ismin evet. emeği geçti klipte. Ee, yani hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Aslında. Klip'e de teşekkür etmek istiyorum. DVD'nin basımında yardımcı olan ayrıca hosting firmamız. Zaten sponsorlarda Aha. epey Aha. E, bir fazla DVD'de şu an görüyorum. Ben. Onlar Sen destek şey, verenler ya. Destek Doğa şey değil. Hı, öyle mi? Aha. Öyle peki. E, tabi aslında tek tek isimleri de e, okuyup e, herkesi burada e, bir selamlamak isterdik ama hem zamanımız var hem de 45 kişi. <gülüyor> <gülüyor> ben onların adına e, ikinize tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Böyle teşekkür güzel ediyoruz. bir çalışmayla bizleri buluşturduğunuz için. İkincisini de en kısa sürede bekliyoruz artık. Biz de bekliyoruz. Peki. E, Tayfun'dan dinleyeceğimiz bir türküyle bu sefer e, hem programımızı kapatacağız Hı -hı. hem sizlere veda edeceğiz. Hastane önünde inciracı. i̇nciracı. Yine bu da Aytaş'la beraber. Evet Aytaş'la beraber yaptığımız bir Habersiz kayıtlar, <gülüyor> Yok, bu projeden önceydi zaten o daha önce yapılmış bir şeydi. Ee, bir gün evde otururken hadi yapalım dedi. Eğlencesi yani. <gülüyor> de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hazır Fırat yokken biz bir kayıt yapalım falan diye. Aytaşlar evinde onların işte evindeki kamerayla yapılmış bir kayıttı. Onun işte ses halini de indirdik. Ee, o şekilde o da güzel eğlenceli bir şeydi bizim için. Dertli bir türküdür. Çok güzel bir evet, türküdür. Evet, Hikayesi de çok e, acıklıdır yani hisli bir türküdür. Hastane önünde incir ağacı. Peki tekrar çok teşekkür ediyorum ikinize de bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz teşekkür için tüm radyo havan dinleyicileri adına. Efem güzel bir hafta demiştik. Biz gayet eğlenceli en azından Salı gün olmasına rağmen gayet eğlenceli başlattık değil mi haftayı? Sizin de böyle keyifle sürdürmenizi temenni ediyoruz. Bugün sevgili Fırat Çavaş ve sevgili Tayfun. Ku Turan. <gülüyor> Ve sevgili Tayfun Turan bizimle beraberdi. Ee, her ikisini de... E bu güzel e, sohbetlerinden ve çalışmalarından dolayı tekrar e, sizlerin uzunuza teşekkür ediyoruz ve hastane önünde incir acisini çalışmayla sizlere veda ediyoruz Bu arada bu proje ile ilgili çok daha e, fazla detaylı bilgi almak istiyorsanız www.doğa için çal.com adresine girebilir Hatta bu şarkının hem klibini oradan izleyebilir hem de MP3 formatını buradan indirebilirsiniz ücretsiz bedava dağıtıyoruz se üzerinden evet. Peki e, haftaya yine yepyeni bir programla yine çok kaliteli bir konumuzda sizlerle beraber olacağız bugünlük artık veda ediyoruz Kendinize iyi bakın şimdi hoşça kalın Yanımda <Gülüşmeler> Altyazı Haydi Hazbihat hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen